Ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in emme rahat Şimdi Ehl-i Sünnet'in ilgili maddelerinden Dördüncü maddeye geldik inşallah. Bugün de kafirlerin Müslümanlara Eziyet etme şekillerini Veyahut işkence şekillerini Anlatmaya çalışacağız Buyur. Dördüncü madde Allahu u Teala Şer'i bir emir olarak değil Sünneti gereği kafirleri müminlere musallat eder. Yani peygamberler vasıtası ile kafirlere, müminlere düşmanlık yapıp onlara saldırmalarını emretmiş değildir. Aksine kendisine ibadet ve itaat etmelerini emretmiştir. Müminlere saldırmaları ise allah Teala'nın sünnetinin gereğidir. Müminlerin kafirlere saldırması ise allah Teala'nın şer'i bir emri ve bununla beraber sünnetinin gereğidir. Şimdi bu... Ee, iki derste aynı şeyler geçiyor Allah'ın emriyle ilgili. İşte kafirlerin müminlere saldırması, müminlerin kafirlere saldırması. Bu belki kafanızı biraz karıştırabilir. Bunu şöyle anlarsanız eğer veya da şöyle anlamaya çalışırsak eğer hatırlıyorsanız biz e, kaderle ilgili derste demiştik ki Allah Azze ve Celle'nin iradesi Allah Azze ve Celle'nin emri ikiye ayrılır. Bir Allah'ın kevni emri vardır. Bir de dedik Allah Azze ve Celle'nin şer'i emri vardır. Allah'ın kevni emri ne demekti? Allah Azze ve Celle'nin sevse, istese veya istemese, yani sevse veya sevmese her şeyin Allah'ın iradesinin altında olması demekti. Mesela Allah Azze ve Celle işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işkence görmesini ister mi? İstemez. Ama sünneti gereği kevnen Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapar? İşkence görür mesela. Allah istemese peygamber orada işkence görebilir mi? Allah istemese peygamberi orada işkence görmez. Haketa kafirlerin müminlere musallat olması da Allah azze ve celle'nin kevni emrine dahildir. Yani Allah Subhanahu ve teala normal şartlarda bunu sevmez. Bunu istemez. Ama neden böyle bir şey olur? Mutlaka bir hikmete, bir maslahata binaen Allah azze ve celle kafirlerin müminlere musallat olmasını ister. Bir de müminlerin kafirlere musallat olması vardır. Bu nedir peki? Bu Allah'ın şer'i emridir. Ne demektir şer'i emri? Allah azze ve celle müminlerin kafirlere musallat olmasını ister. Müminlerin kafirlerle cihad etmesini emreder. Bu da nedir? Bu da Allah azze ve celle'nin şer'i emrine dahildir. Peki belki aklınıza gelebilir bu kevni emirde genelde insanlar hani niye böyle oluyor diye düşünürler. Biz bilmesek de, biz idrak edemesek de, mutlaka bir hikmete, binaen Allah Azze ve Celle müminlere ne yapar? Kâfirleri müminlere musallat kılar. Kâfirlerin müminlere düşmanlıkları ve bunun şekilleri peygamberlerin, milletlerin ve zamanların değişikliğine rağmen değişmemektedir. Allahu Teala şöyle buyurur. ''Rasulüm, sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir.'' Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzedi. İşte böylece onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen o bir büyücüdür veya delidir dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. Şimdi burada kafirler Allah kafirleri müminlere musallat etmiştir ya. Kafirlerin müminlere musallat olması farklı şekillerde tezahür eder. Yani mesela diyelim ki şimdi biz burada göreceğiz biraz sonra. Kafirler ilk başta müminlere karşı propaganda yapmaya başlarlar. Müminleri küçük görmek, müminlerle alay etmek, müminlerle dalga geçmek, müminleri yalanlamak, onları hor görmek. Bu şekilde propagandayla, onları küçültmeyle işe başlarlar. Daha sonra bu iş biraz tehdide dönüşmeye başlar. Ondan sonra bu defa işkenceye dönüşmeye başlar. Ama bu iş bir zaman değişmez. Yani bu sürekli böyledir. Her zaman her yerde bütün peygamberlerin, milletlerinin peygamberlere karşı yaptıkları şey budur. Bu gerçek Mekke döneminde aynı zamanda Allah azze ve celle bunu teselli aracı olarak kullanmıştır. Yani mesela sahabe işkence gördüğü zaman veya sahabe yalanlandığı zaman Allah azze ve celle sürekli sahabeye şu noktayı tekrarlamıştır. Yani pe peygambere şüphesiz ki senden öncekiler de yalanlandılar. Yani tek yalanlanan siz değilsiniz veya tek işkenceye uğratılan sizler değilsiniz. Bu e, benim sünnetimin gereğidir. Her peygamberde olacak olan şeydir diyerekten Allah Azze ve Celle ne yaptı? O günkü müminleri sürekli bu şekilde teselli etti. Yani sizden öncekilere de bu oldu. Ve genelde ayetlerin sonunda mesela diyelim özellikle peygamber kısalarında bu çok önemli. Yani peygamber kısalarını okuduğunuz zaman genelde Mekki'dir zaten peygamber kısaları peygambere yapılan işkenceler, peygamberlere işte yapılan hakaretler, peygamberlerin küçük görülmeleri Allah Azze ve Celle tarafından zikredilir. Ondan sonra mutlaka işte biz onları, onu ve onunla beraber iman edenleri kurtardık. Kafirleri de işte helak ettik. Kafirlerin sonunu kestik. Kafirleri işte bir çığlık kapladı da onlar evlerine diş çökmüş vasiyette çöktüler diye. Peygamber kısalarından sonra genelde Allah iman eden topluluğu kurtardığını Kâfir topluluğu ise helak ettiğini e, sürekli ayet olarak indiriyor. E, ne demektir bunun manası? Yani siz de onlar gibi sabrederseniz, siz de onlar gibi dininizden taviz vermezseniz, siz de onlar gibi sebat eder iseniz eğer, nasıl ki ben onların düşmanlarını helak ettim ve onları da yeryüzünün efendileri kıldım, aynı şekilde sizi de böyle yapacağım diye. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle e, sahabeyi ve Resulü aleyhissalatü vesselam, bu şekilde teselli ediyor. Anlaşıldı mı? Tamam. Müminlere düşmanlık şekillerinden bazıları da şöyledir. Bir yalanlamak. <gülüyor> Allah Teala şöyle buyurur: "Allah olsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlamalarına ve ifsiyat edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti." İki, Müminlere hakaret etmek ve onlar ile alay etmek. <gülüyor> allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Ne yazık şu kullara. Onlara bir peygamber gelmeye görsün. İlle de onunla alay etmeye kalkışırlar. Şimdi bunlar mesela yalanlamak ve alay etmek. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Bütün ayet-i kerimelerde genelde peygamberler geldikleri zaman peygamberler ve peygamberin yanında bulunanlarla müşrikler onları yalanlamışlardır. Yani sizin getirdiğiniz şey doğru değildir. Siz kendi kafanızdan bunu uydurdunuz demişlerdir. Ve aynı şekilde de onlarla ne yapmışlardır? Aynı şekilde onlarla bir de dalga geçmişlerdir. Yani yalanlama ve alaya alma bu ikisi birbirinden nedir? Bu ikisi birbirinden ayrılmaz şeylerdir. 3- Delilikle de suçlamak. allah Teala şöyle buyurur. Dediler ki ey kendisine Kur'an indirilen Muhammed sen mutlaka bir mecnunsun. Neden kafirler Müslümanlara veyahut da peygamberlerine derler? veya mecnun derler. Çünkü peygamberlerin getirdiği şey kafirlere göre aklı alacak bir şey değildir. Aklın kabul edeceği bir şey olmadığından dolayı da ne yaparlar? Müşrikler peygamberleri delilikle suçlarlar. Yani aklın kabul etmediği yönü nedir? Aklın kabul etmediği yönü daha önce de söylediğimiz gibi içinde var oldukları sisteme örfe ve adete muhalefet etmeleridir. Mesela Mekke'li müşriklerin peygamberi en çok tuhaf karşıladıkları yön neydi? Nasıl olur biz de kölelerimiz aynı sofrada yemek yiyeceğiz mesela bu onlara göre olabilecek bir şey değil yani ben efendiyim mal sahibiyim bu adam da köle nasıl biz aynı sofrada beraber yemek yiyeceğiz diyorlardı mesela veya Bilal ve ben eşit miyim diyordu mesela ümmiyeli kalef yani kendi var olan sistemlerine aykırı şeyler getirdiği için peygamber veya uta rahatlarına veya uta işte alışa geldiklerine muhalefet ettiğinden dolayı bu onlara göre akılsızlıktır yani onlara göre çünkü dünyalık Düşündükleri için, e, yeryüzü ölçüleriyle olayları algıladıkları için onlara göre bu akılsızlıktır. Fakat dediğimiz gibi peygamberler vahiy ile hareket ettikleri için mutlak doğru olan peygamberlerin yaptığıdır. 4- Müminli liderlik ve hükümdarlık istemekle suçlamak. Allah-u Teala şöyle buyurur. Onlar dediler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylerden döndürmek ve yan yüzünde üstünlüğü elinize geçirmek için mi bize geldi? Şimdi bu müminlerin liderlik ve hükümdarlık istemekle suçlamak bu hem yeni olan hem de aynı zamanda eski olan bir şüphe. Yani Hz. Musa ile Harun, Firavun ve kavmine geldikleri zaman Firavun ve kavmi Hz. Musa ile Harun'a dediler ki siz bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz size iman etmeyeceğiz dediler Hz. Musa ile Hz. Harun'a. Şimdi aynı şekilde mesela bakın bugünkü müşrikler de Müslümanlara karşı şöyle bir ithamda bulunurlar. Derler ki Müslümanlar genelde toplumun farklı tabakalarından dışlanmış insanlardır. Yani toplum içerisinde yeri olmayan insanlardır derler ve bunlar bu şekilde böyle bir fikre, böyle bir ideolojiye, böyle bir mücadeleye katılaraktan aslında bir yerlere gelmek istiyorlar. Yani ellerinden alınmış olan hakları bu yolla geri almak istiyorlar diye. Buraya <gülüyor> genelde sel mücadeleler için ister itikadı düzgün olan insanlar için genelde kafir olan insanlar böyle derler. Yani sizin devlet düşmanlığınız mesela veyahut da sizin sisteme olan düşmanlığınız sizin gerçekten böyle inandığınızdan dolayı değil. Hani sistemde sizin bir yeriniz olmadığından dolayı. Veyahut da sizde memur olmadığınızdan, sizde okuyamadığınızdan, sizde bir yerlere gelemediğinizden dolayı bu düşmanlığınızı bu defa sanki dinmiş gibi gösteriyorsunuz hani dinin altına perdeleyip o şekilde düşmanlık yapıyorsunuz ki sizde bir yerlere gelesiniz size ait bir şeyler olsun toplumda bir yeriniz olsun diye yani bu şey bu şüphe veyahut da bu iddia bu saldırı şekli sadece eski olan bir şey değil aynı zamanda bu nedir aynı zamanda bu yeni olan bir şeydir şu anda da var olan bir saldırı şeklidir Beş, milleri yer üzerinde bozgunculuk çıkarmak ve dini değiştirmekle suçlamak. Allahü Teala şöyle buyurur. Firavun dedi ki, bırakın Musa'yı bırakın Musa öldüreyim, Rabbini yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya memlekette bozgunculuk çıkarmasından endişe ediyorum. Şimdi yine Hazreti Musa ile Hazreti Harun geldikleri zaman aynı bu ses iki yerden çıkıyor bir Firavun kendi şeyine kavmine diyor ki yani bırakın ben Musa'yı öldüreyim. Çünkü bu Musa ya dininizi dininizi değiştirecek, değiştirecek veyahut sizin memleketinizde bir bozgunculuk çıkaracaktır. Ve ben bundan endişe ediyorum diyor mesela. Hakeza yine Hz. Musa geldiği zaman, kavmi de ona iman ettiği zaman Firavun'un yanındaki aristokratlar bunu Firavun'a hatırlatıyorlar. Musa'yı ve kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını bıraksınlar diye Onları serbest mi bırakacaksın diyorlar mesela. Firavun'u bu şekilde ne yapıyorlar? Firavun'u bu şekilde Hazreti Musa'ya ve iman edenlere karşı kışkırtıyorlar. Şimdi arkadaşlar yeryüzündeki bütün tağutlar ilk başta kendi haklarına şunu kabul ettirmeye çalışırlar. Bizim sistemimiz ıslah sistemidir. Bizim sistemimiz hak ve özgürlükler sistemidir. Bunun dışındaki bütün sistemler ne kadar hak ve özgürlük vaat etse de bunun arkasında bunun arka planında şey vardır diye. Bunun arka planında yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, sizi yurtlarınızdan sürdürmek, var olan düzeni ve huzuru bozmak diye yani bütün fikirlerin arka planında bu vardır diye insanlara bunu aşılarlar. Mesela bakın Firavun da aynısını yapıyor. Bugün Amerika'da mesela yüzsüz Amerika'da aynısını yapıyor. Yani hiç utanmadan, sıkılmadan Amerika kendi sistemini demokrasi, hak ve özgürlükler sistemi olarak tanımlayabiliyor. Ne yapıyorsun sen? Amerika kendi sistemini hak ve özgürlükler sistemi olarak tanıtabiliyor. Yani bu sistem benim sistemim hak ve özgürlükler sistemidir diyor. Ve dünyada yapmış olduğu zulümler ayyuka çıkmasına rağmen insanların gözünün önünde gece gündüz hem kendi halkına hem başka haklara işkence yapmasına rağmen asıl hak ve özgürlükler benimdir diyor. Birileri çıkıp da buna kafa kaldırdığı zaman ne diyor hemen? Bunlar bozguncudur, bunlar teröristtir, bunlar işte yeryüzünde süs servetlerinize, maddi kaynaklarınıza, huzurunuza göz diken insanlardır diyerek buna saldırıyor. Ve diğer devletler de böyledir. Yani mesela diyelim bugün Hüsnü Mübarek veyahut da Fet kendi ülkelerinde Müslümanlara saldırdıkları zaman veya Müslümanları gözaltına işkenceye aldıkları zaman işte biz bunlar... İslam'ı istiyorlar diye biz böyle yapıyoruz demezler hiçbir zaman. Nedir? Bunlar haricidirler. Bunlar ateşin köpekleridirler. Bunlar sizi aşırılığa götürmek istiyorlar. Bunlar sizin dininizde sizi fesada uğratıyorlar. Yani bütün sistemler böyledir. Kendi sistemlerini halka ıslak sistemi olarak kabul ettirirler. Karşıdaki bütün fikirlere bir kul takarlar. Özellikle de halka derler ki sizin çıkarlarınıza, sizin rahatınıza aykırıdır bu fikirler. Veya bunlar bozgunculuk yapıyorlar. Yani sizin üzerinizde bulunduğunuz istikrarı, bunlar iftar ediyorlar derler. Ve bunun en tutulan şekli de veyahut da en çok kafirlerin başarılı olduğu şekli bugün olduğu gibi din adamlarını kullanarak yaptıkları propagandadır. Yani kendi fikirlerini işte şeye sokaraktan, ee, nedir adı? Kendi fikirlerini din kisvesi altına sokarak karşı fikirlerin işte aşırılık olduğunu, bozgunculuk olduğunu, İslam'ın buna karşı olduğunu veya dinlerinin buna karşı olduğunu belirterekten halkı ne yaparlar? Halkı bu şekilde kandırırlar. Altı zayıf ve fakir oldukları için mineri horlamak. allah Teala şöyle buyurur. Onlar şöyle cevap verdiler. Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder, iman eder miyiz hiç? Bunu insanları müminlerden soğutmak ve onlardan uzaklaştırmak için yapmaktadırlar. allah Teala şöyle buyurur. Kendilerini ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangisinin, hangimizin mevki ve mokamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir, dediler. Şimdi peygamberlerin fakir olarak sürekli bütün peygamberlere fakir denmesi veyahut da kavminin en alçak tabakasına tabi oluyor demesi bu yalan değildir aslında. Çünkü peygamberlerin genelde tabileri kimlerdir? Peygamberlerin tabileri genelde fakir olan, köle olan insanlardır. Bunun sebebi nedir? Onlar zalimlerin e, fazla karşı fazla onlara hem onlara hem de bir... Doğrudur. Şimdi kafirler genelden müşrikler hatırlıyorsanız bu derste Allah'a anlatmıştık. demişti ki şirk itikadı diye bir şey yoktur. Yani şirkin şekilleri ne kadar değişse de şirkin temel bir gayesi vardır. Yeryüzünde bir zümre insanın diğer insanları kendine kullaştırmasıdır şirk. Sadece ne yaparlar? Her dönemde farklı şeyler ortaya atarlar. Yani var olan Allah'ı aradan çıkarıp kendileri bir ilah uydurması yaparlar. Kimi toplumlarda taş, Kimi toplumlarda parlamento, kimi toplumlarda güneş, kimi toplumlarda ay aslında böyle değildir. Bir zümre mutlaka o uydurdukları ilahın tercümanlığını yaparlar. Yani derler ki insanlara, şimdi bizim ilahımız mesela taş, e, taş konuşamıyor, e, ilahımız bizden ne istiyor? Şimdi ilahın ne istediğini ne yaparlar? Kendileri bu defa tercümanlık yaparlar. İşte bak ilahınız sizden bunu bunu bunu istiyor diye. Bu yöntemiyle bu defa insanları kendilerine kullaştırırlar. İlahi tercümanlık ad altında insanları kendilerine kullaştırırlar. İnsanları kendilerine kullaştırdıkları zaman bunun en büyük cenemesinde de kim çeker? Kölü olan, fakir olan, arkası veya aşireti olmayan insanlar çekerler. Peygamberler gelip insanlara bu hakikati hatırlattığı zaman ilk uyanan insanlar kimlerdir? Fakir olan insanlardır. Niye? Çünkü zulmü hisseder, zulmü, zulmü. E, zulmün altında inleyen tabaka bunlar olduğu için en rahat uyanan veyahut da en rahat gözü açılan insanlar bunlardır. İkinci olaraktan fakir şimdi İslam dini dedik ne dinidir? Heva ve hevesin bırakılıp insanın kendi heva ve hevesini Allah Azze ve Celle'ye teslim etmesinin dinidir. Yani sen ne kadar bir şey bilirsen bil de İslam geliyor mesela senin bu bildiklerin hepsi yanlıştır diyor. senle hiç kimsenin aslında bir fark yoktur. Sen de sıfırdan öğreneceksin diyor. Zengin olan adamın veya işte yani bıraktığı zaman kaybedeceği çok şey olan adamın iman etmesi zordur. Çünkü şeytan birçok yönden onu şey eder. Birçok yönden ona bak işte bu kadar mal bu kadar mülk ne olacak bunlar sen bu kadar yıl boşuna mı çalıştın yoruldun kazandın diye. Ama fakir böyle değildir öyle değil mi? Fakirin kaybedebileceği ne yoktur? Fakirin kaybedebileceği bir şey yoktur. Ondan dolayı genelde zenginler değil de fakir olan insanlar Allah'ın dinine iştirak ederler. Fakir olan insanlar. Allah'ın dinine iman edenler. Kafirler de peygamberlere en çok fakirler tabi olduklarından dolayı hep onları fakirlik ve zayıflıkla suçlamışlardır. 7. Müminleri uğursuz görmek, ilkelerin kötülük, fakirlik, zarar ve bunun gibi şeyler getirdiğini ileri sürmek. Allah-u Teala şöyle buyurur. Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz anı sizi kaçtırırız. Ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur dediler. Şimdi bunun aynısını mesela Firavun şeye yapıyor. Firavun Hz. Musa ile Hz. Musa'nın yandaşlarına yapıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki onlara bir güzellik isabet ettiği zaman derler ki bu bizdendir. Yani bu bizimdir. Onlara bir kötülük, bir musibet isabet ettiğinde Musa ve Musa ile beraber olanları uğursuz sayarlar. Yani bak bu Musa'nın yüzünden başımıza neler geldi? Deprem oldu hep bunların uğursuzluğu diye bu bütün kafirlerin yaptığı şeydir. Yani mü'min başlarına bela musibet geldiğinde bunu müminlere bağlarlar. Yani siz o sizin yüzünüzden bak başımıza neler geliyor. Sizin uğursuzluğunuz bunlar diye. Bütün kafirler ne yaparlar? Bütün kafirler aynı şeyi yaparlar. <gülüyor> Dinden alıkoymak için müminlere karşı ekonomik ambargo, ambargo uygulamak. allah'u Teala şöyle buyurur. Onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp gitsinler diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Şimdi ister Mekke'de olsun, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu bahsettiğimiz şeyler yapıldıktan sonra, yani bu propaganda şekilleri peygambere de yapıldıktan sonra, bu defa e, müşrikler ne yaptılar? Müşrikler kendi aralarında bir karar aldılar. Ve dediler ki biz Muhammed'e ve Muhammed'in ashabına karşı bir ekonomik şey uygulayalım. Bir ekonomik ambargo uygulayalım diye. Ve 3 yıl boyunca Müslümanlarla kimse evlenmeyecek. Kimse Müslümanlardan kız alıp vermeyecek. Kimse Müslümanlarla işte görüşmeyecek. Onlara erzak vermeyecek gibi maddeler belirleyerek Müslümanlardan ne yaptılar? Müslümanlara ekonomik ambargo uyguladılar. Hakeza Medine'ye geldiği zaman da Peygamberimiz münafıklar da ne yaptılar? İlk başta propaganda yaptılar. Yani işte Müslümanlara iftirada bulundular. Hazreti Ayşe'ye iftirada bulundular. Peygamber'e iftirada bulundular. Sürekli Müslümanların saplarını bölmek için, fitne yaratmak için bir şeyler yaptılar. Onlarınki de tutmayınca en sonunda onlar da ne dediler? Onlar da dediler ki bu Muhammed ve Muhammed'in etrafındakilere bir şey harcamayın ki. Umulur ki ne yaparlar? Umulur ki dağılırlar diye. Onlar da bir ekonomik ambargo Yani teorik olarak bir ekonomik ambargo Kendi kafalarından düşündüler Bu da nedir aynı zamanda arkadaşlar Bu artık müşriklerle dalga, Müşrikler Müslümanlarla dalga geçtikten sonra Ne yaparlar Bu işte e, teorik olarak Yapmış oldukları işkence ve eziyetler Alay dalga geçme Yalanlama hor görme tutmazsa Bu defa fiili tehdide geçmeye Başlarlar yani bak size şöyle yaparız, size böyle yaparız, sizi öldürürüz, sizi aç bırakırız diye ve bunu uygulamaya geçirdiler. Ekonomik ambargo gibi. Yani Müslümanları aç bırakırlar. Bu da tutmaz ise eğer bu defa ne yaparlar? Ya bununla beraber ya bundan önce ya bundan sonra bu defa Müslümanlara işkence yapmaya başlarlar. Yani fiili olarak cesede direkt taarruzda bulduk Müslümanlara işkence yapmaya çalışırlar. <gülüyor> Dinlerinden dönmedikçe ve kendilerinin küfür yollarına uymadıkça müminleri hapis ve öldürmek ile tehdit etmek. Kafir olanlar peygamberlerin dediler ki, elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Müminleri işkence etmek, onları öldürmek ve onlara karşı savaşmak. Bir kısmı eğer iş yapacaksanız yakın, e, yakın, Yakın onu da onu da ilahlarınıza yardım edin dediler. Gün oku bir daha oku. Eğer iş yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin dediler. Yakın onu ilahlarınıza yardım edin dediler. Yani Hz. İbrahim'e diyorlar ya, yakın İbrahim'i de ilahlarınıza yardım edin. hatırdaki ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Daha sonra işte bu dediğimiz gibi yani bu... Ee, şey bittikten sonra bu e, her zaman böyledir yani müminlerle kafirler arasında ilk başta propaganda dediğimiz gibi devam eder daha sonra propaganda bittikten sonra e, şey başlar tehditler başlar Ve tehditlerden sonra bu da fiili işkenceler başlar artık işte bağlamadır dövmedir ondan sonra hapsetmedir aç bırakmadır ondan sonra nedir ee, yurttan çıkarmayla tehdit etmedir yurttan çıkarmaya kalkışmadır Bunlar daha sonra ne yapar? Devam eder. Şimdi bu hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Yani bakın bütün peygamberlerin tarihine bu böyledir. Şimdi bizim zamanımızda bu sıra pek gerçekleşmiyor. Neden dolayı bu sıra gerçekleşmiyor? Çünkü İslami cemaatler propaganda aşamasını aşamadıklarından dolayı hiçbir zaman tehdit ve işkence dönemi gelmiyor. Yani açıktan sokaklarda Müslümanlara saldırı, Müslümanlara işkence yapma falan bu gerçekleşmiyor. Ha istisnalar mutlaka vardır. Yani ben iştisnalardan konuşmuyorum genel olarak konuşuyorum. Genelde insanlar ne Genelde insanlar propaganda döneminde işte bunu aşamadıklarından dolayı veyahut da Müslüman diye geçinen insanlar propaganda dönemini dahi göze alamadıklarından dolayı. Yani aman şunların tepkisini çekmeyelim. Aman milletin tepkisini çekmeyelim. Aman işte kimseye kafir demeyelim. Aman etliye tutluya tuzluya karışmayalım. Aman aman diye diye Zaten propaganda bir şey de bırakmıyorlar. Birçoğu yani kimsenin onlara propaganda yapmasına da gerek kalmıyor. İnsanların namaza, oruca davet ettiklerinden dolayı, insanların heva ve heveslerine muhalefet etmediklerinden dolayı bir sorun kalmıyor. Veyahut da diyelim Müslümanlar bunu yapıyorlar, beceriyorlar. Yani resuller gibi yaşanılan toplumun heva ve hevesine muhalefet edip vahyin isteklerini ortaya koyuyorlar. Bu defada ne değildir? Ya terbiye sıkıntısından dolayı ya hazırlığın eksikliğinden dolayı Ya Kur'an'ı bir terbiyeden geçmediklerinden dolayı Propaganda dönemine karşı başarılı olamıyorlar maalesef Yani hatta mesela belki biliyorsunuzdur Birçok insan size bunu getirir mesela e Sizin gibi birçok insan vardı işte Falan kestler vardı falan kestler vardı Bak şimdi onlar da şöyle yapıyorlar Bak şimdi onlar da böyle yapıyorlar Bak onlar yani bütün inkar ettiklerini şimdi onlar da yapıyorlar Çünkü bu işlerin neyi yoktur Çünkü bu işlerin çıkması yoktur diyerekten. Ve gerçekten maalesef her ne kadar dediğimiz gibi istisna Müslümanlar olsa da sebat eden bu böyle. Yani piyasadaki maalesef kötü örnek bu. E, i̇nsanlar bize genelde hep dönenleri gösteriyorlar. Çoğunlukla genelde bu fikirlerden dönen insanlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi de Hatırlıyorsanız daha önce de söylemiştik. Birincisi bu insanlar tamam istek olarak, itikat olarak vahiyin isteklerini ortaya koymuşlar ama Vahiyin terbiyesiyle terbiye olmamışlar. Yani vahiy bize itikadı anlatmamızı, açığa vurmamızı, insanlara davet etmemizi istiyor ama aynı yerde vahiy insanlardan eziyet göreceğimizi, insanlardan işkence göreceğimizi ve buna karşı bir şey olmasını da bize öğretiyor. Yani bak diyor tamam bunu ortaya koyduğun zaman yalanlanacaksın. O zaman vahiyin teselli etme uslubu var, vahin insanın içini terbiye etme, dışını terbiye etme usulü var. Bunlara bir bütün olarak alırsanız eğer bunlara kafa tutarsınız. Bir de vahiy ömür boyu itikad anlatır demiyor. Yani ömür boyu itikad anlatılmaz. Bir yere kadar itikad anlatılır. Ondan sonra bu zirvede eğer insan cihadı tutturamazsa cihat menheci. Eğer olmaz ise insan esvel isafiline ne yapmak zorundadır? Esvel isafiline şey zorundadır. Düşmek zorundadır. Bakın daha önce de söylemiştik bu çok önemli bir noktadır. Yani. Bizim itikadımızın darın küfürde çıkış yolu yoktur yani. Bir yerde mutlaka tıkanırsın. Ya bu kafirler izale olacaklar, yani ya biz icret edeceğiz, ya bu kafirler izale olacaklar veyahut da mümkün değildir. Yani biz bu fikirlerle burada barınmamız mümkün değildir. Şimdi bir düşünsenize mesela, diyelim ki bir okul meselesini düşünün. Çok basit bir mesele olarak da Şimdi çocuğunu okula göndermiyorsun mesela, tamam. Çocuğunu okula göndermediğin zaman ne yapacaksın? Çocuğun eğitimi için düşünmeye başlayacaksın. Şimdi bu çocuk 6 yaşına gelecek. Ben bu çocuğa okuma yazma öğreteceğim. Ben bu çocuğu işte falan kesilen okuluna göndereceğim. Ondan sonra ben bu çocuğa işte Kur'an-ı Kerim ezberlettireceğim. Ondan sonra benim oğlum Arapça öğrenecek. Ondan sonra benim oğlum işte e, medrese eğitimi alacak. Ondan sonra benim oğlum yurt dışına çıkacak. İşte yurt dışında eğitimini... Mümkün değil bunlar gerçekleşemez. Niye? Evet. Çünkü senin isteğine göre yaşayamıyorsun ki sen. Kafir programı belirliyor Darül Küfür'de. Öyle değil mi? Abi bu çıkmaza girdiğin andan olması, bugün bizim de kendimize ait mahallelerimizin olması, bugün bizim de kendimize ait iş yerlerimizin olması, mümkün değildir bu. Çünkü kafir bunu kabul etmiyor. Sen tek yaşamıyorsun. Son nokta cihattır. Eğer cihadı tutturamazsan, yani itikatta zirveye ulaştığın zaman, şurada cihadı tutturamazsan, Böyle bütün insanların bugüne kadar olduğu gibi sen de esfer-i doğru tekrardan aşağıya iniyorsun. Her çıkışın bir inişi vardır ya. Çıkışa dikemesen bayrağı aşağıya doğru ne yapıyorsun? Aşağıya doğru yuvarlanıyorsun. Ondan dolayı bugüne kadar mesela Türkiye'yi bize alalım. Müslümanların anlattıklarında aslında bir sorun yok. Yani Müslümanların insanlara anlattıklarında bir sorun yok. Sadece anlatan insanlar dini bir bütün olarak almadıklarından dolayı bir bütün olarak vahye teslim olmadıklarından dolayı bu işin çıkmazı yok. Bu böyledir. Yani işin çıkmazı olsaydı Peygamberimiz Mekke'de otururdu. Bu işin çıkmazını o davet yapardı, bu işin sonunu beklerdi. Yok yani. Ya hicret olacak, ya cihat olacak. Yani sonuçta bir şeyler olacak. Safların birbirinden ayrılması ve safların karşı karşıya gelmesi lazım. Ya Allah müminleri şehit edecek, ya zafer nasip edecek. Başkalarına yoktur. Başkalar rahatlık yolu yoktur. İnsanların çoğu genelde cihadı düşünmedikleri için Veyahut da icreti düşünmedikleri için Sürekli itikat Anlat anlat e Bir sene iki sene üç sene dört sene be, Bir şey yok bir şey değişmiyor Yani işin şeyi yok sonu yok işin Adam diyor anlattım anlattım mesela Birinin çocuk oldu askere gitti Birinin çocuk Sen demek ki kendini buraya endekslemişsin. Zaten insanlar dönecekler Zaten insanlar sebat etmeyecekler Öyle değil mi Eğer iman İnsanı kötülüklerden tek başına alıkoymuş olsaydı Allah devleti emretmezdi. Allah halifeyi emretmezdi. Öyle değil mi? Halifenin görevi nedir? İnsanları kötülüklerden alıkoyar. insanlara hadleri uygular. Yani İslam dini bir bütündür arkadaşlar. Bir bütün olarak İslam dinini alırsan işin çıkmazı vardır. Yani işin sonunu görebiliyorsun. Ama bir bütün olarak İslam dinini almazsan eğer bu işin çıkmazı yoktur yani. O dünyada tıkanırsın. Mecburi bir şekilde taviz vermek zorunda kalırsın. Devam edelim. Bütün bu aktardıklarımızdan sonra, kafirlerin müminlere karşı mücadele yöntemlerinin aynı olduğunu görürüz. Bu nedenle Allahü Teala bunun esinden birbirlerine vasiyet mi ettiler? Buyurmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kafirler imanlarından dolayı müminlere karşı mücadele etmekte ve savaşmaktadırlar. Allahü Teala şöyle buyurur: Onlar da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkendiği seyediyorlardı. Onlardan Göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan aziz ve olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Kafirler imanından dolayı mümine düşmanlık yapmaktadırlar. Kişinin imanı arttıkça kafirin ona düşmanlığı da artmaktadır. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar arasından en çetin belaya uğrayanlar peygamberler sonra aşamalı olarak salih kişilerdir. Kişi diline göre belaya uğrar. Kişinin kendisi de bunu idrak etmektedir. Çünkü kişinin imanı arttıkça kafir ve Allah'a e, Allah isyan eden diğerlerine olan düşmanlığı da artar. Onlara emir-i maruf ve nehyan-i münker yapmaya başlayınca ona karşı düşmanlığa başlarlar. Kişinin imanı zayıfladıkça ona düşmanlıkları da azalır. Bununla beraber eksik de olsa müminler imanlarında devam ettiği müddetçe kafirlerin onlara düşmanlıkları tümden bitmez allah Teala şöyle buyurur. Ne Yahudiler, ne Hristiyanlar onların dinlerine uymadıkça kendiler asla hoşnut olmazlar. Onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Kafirlerin müminlere yapmış oldukları bu düşmanlık neden dolayıdır? Müminlere yapmış oldukları bu düşmanlık müminlerin imanından dolayıdır. Yani başka bir şeyden dolayı değildir. Onun için insan Müminleri yetiştirirken veya müminleri eğitirken sürekli bu noktayı vermesi lazım. Hatırlıyorsanız, geçen derste mi anlatmıştık bu derste? Geçen dersi, son dersimizde anlatmıştık. Yani bu çok önemli bir noktadır arkadaşlar. Hem bizim mükafirlere olan düşmanlığımızın imandan kaynaklandığını, hem onların bize karşı olan düşmanlıklarının bizim imanımızdan kaynaklandığını, insanlara ve kendimize bunu kabul ettirmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bu insanları farklı yönlere yönlendiriyor. Mesela diyelim ki, işte kafirlerle Müslümanların arasındakini siyasi bir çekişme gibi gören insanlar, kafirlerle Müslümanların arasındaki ekonomik bir çekişme gibi gören insanlar, bunlar hepsi sonunda müşrikleşmiş olan insanlardırlar. Öyle değil mi? Çünkü adam düşmanlığın hakikatini doğru tespit edemediğinden dolayı yanlış reşetelere müracaat ediyor adam. Yanlış çözümlere müracaat ediyor. Zannediyor ki müminle mümin arasındaki çelişki nedir? siyasi bir çelişkidir. Yani kafirler siyasette güçlü olduklarından dolayı Müminler karşı galip geliyorlar. E o zaman ne yapmamız lazım? Bizim de siyasette güçlü olmamız lazım. E bir parti kurmamız lazım mesela. Veyahut da işte kafirler nedir? Kafirlerinin elinde para olduğundan dolayı kafirler üstün geliyorlar. Veya mücadele ekonomik bir mücadeledir diye. Bu defa ne e, o zaman işi gücü bırakalım ha birer şirket kuralım okul açalım. Yani para gelsin bir taraftan. Başka bir şey yok. Milletten zorla para toplayalım. Gazete satalım. Dergi satalım. Milleti sömürelim diye ne oluyor sonuçta insanlar? Asıl amaçtan uzaklaşılıp ve müşrikleşme dönemi başlıyor aynı zamanda. Oysa böyle değildir. Kafirin bize olan düşmanlığı da bizim imanımızdan dolayıdır. Bizim kafirlere olan düşmanlığımız ve mücadelemiz de imanımızdan dolayıdır. Yani Allah bize iman ettiğimizde kafirleri def etmemizi bize ne yapmıştır? Emretmiştir. Onlardan saflarımızı ayırmamızı bize emretmiştir. Eğer bu güzelce benimsenmezse... Yanlış seçeneklere başvurulur. Yani çözüm olarak ileride, ileriki safhada özellikle insanlar yanlış şeylere ne yapabilirler? Yanlış şeylere başvururlar. Okuyalım mı? Yeter mi? Bunlar aslında hepsi geçmiş olan meseleler. Buraları okuyalım kısaksa. Yani bu beşinci madde İslam'a davet, vela bera ilişkiyi kesmek bir de cihaz. Hepsi anlattığımız şeyler. Beşinci madde Allah-u Teala müminlere musallat olan kafirlerin defedilmesini emreder. allah Teala şöyle buyurur. Eğer Allah insanların bazısını bazısıyla def etmeseydi, işlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler çoktan yıkılırdı. Ant olsun ki Allah'a yardım edenlere o da yardım eder. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Müminlerin kafirleri def etmeleri ise değişik merhaleler halinde gerçekleşir. Bu merhaleler ise şunlardır. Bir İslam'ı davet. Tamam. Şimdi arkadaşlar beşinci maddemiz yani bu dördüncü maddeyi öğrendikten sonra Allah müminlere musallat olan kafirlerin defedilmesini istemiştir bizden. Ve Kur'an-ı Kerim'de sürekli Allah eğer insanların bazısıyla bazısını def yani insanlar birbirle savaşmasaydı bazısı bazısını öldürüp yurdundan sürmeseydi yeryüzünde fesat çıkacağını Yeryüzünde iman edenlerin rahat etmeyeceğini bildiriyor. Yani ondan dolayı <gülüyor> müminlerin kendilerine musallat olan kafirleri def etmeleri nedir? Allah'ın şer'i bir emridir. Yani Allah sevip razı olduğu şeyi müminlere ne yapmıştır? Müminlere emretmiştir. Şimdi müminlerin kafirleri def etmesi farklı şekillerde olur. Bunlardan birincisi nedir? Bunlardan birincisi İslam'a davet metoduyla müminler ne yaparlar? Müminler... Kafirleri def ederler. Yani kafirlerin itikadını, yanlışlarını insanlara beyan ederekten, insanlara doğruyu anlataraktan birinci def etme usulü nedir? Birinci def etme usulü, mücadele usulü budur. Bunu zaten emri bil marufta, Müslümanların neden davet etmesi gerektiği uzun uzun anlatmıştık. Öyle değil mi? Bir daha tekrardan anlatmaya lüzum yok. İkinci olarak, ikinci nokta, kafirlerin hayatta olanlarından ve ölülerinden uzaklaşmak, ve onları kendilerine ne yapmak? Onları kendilerine düşman edinmek. Abi bu ikinci nokta ileride gelecek. Yani yine biraz anlatacağız inşallah ama asıl bu da ileriki konuların içerisinde, müstakil konu olarak gelecek. Ama İslam'a davet ile kafirlerin düşman edilmesi arasında ciddi bir bağlantı vardır. Çünkü gerçek manada yapılan bir davet hakikatin ve gerçeklerin ortaya konması neyi getirir peşinden? Müminlerle kafirlerin birbirlerine düşman olmasını ne yapar? Müminlerle kafirlerin birbirlerine düşman etmesini, düşman olmasını şey yapar, e, gerçekleştirir. Şimdi bu konuda dediğimiz gibi yani çok bayağı anlatılacak şey var ama bu konu müstakil bir konu olarak kitabın ilerleyen bölümünde geleceği için sadece burada bazı bölümlere inşallah değinip geçeceğiz. Demek ki birinci madde def etme usulü kafirlerin müminlere davet yapması müminlerin kafirlere davet yapması. İkinci madde, kafirleri düşman edinmek. Yani dostluk ve düşmanlık akidesini yerine getirmek. allah Teala şöyle buyurur. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerin demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ı bırakıp tattıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şimdi arkadaşlar, Hz. İbrahim'in Mümtehine suresindeki bu sözleri ve bunun dostluk ve düşmanlık itikadında örnek teşkil etmesinin sebebi nedir? Çünkü Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimenin başında sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır demiştir. Yani vela ve vera konusunda Allah Azze ve Celle bize örnek olarak hangi peygamberi sunuyor tabi olmamız için? Hz. İbrahim'i ve Hz. İbrahim'inle beraber olanların kavimlerine yapmış oldukları uygulamayı bize ne olarak sunuyor? Bize örnek olarak sunuyor. Ondan dolayı bunun neyi vardır? Bunun bizim yanımızda bu ayetin veyahut da bu metodun ayrı bir önemi vardır. Hz. İbrahim ve beraberinde olanlar kavimlerine ne demişlerdi? Biz sizden... Ve Allah'ın dışında bırakıp taptıklarınızdan uzarız. Ve biz sizi tekfir ediyoruz. Yani buradaki tercüme yine yanlış bir tercüme. Sizi tanımıyoruz geçmiyor ayette. Yani sizi tanımıyoruz deseydi. لَا نَعْرِفُكُمْ veya نَجْحَدُكُمْ Yani biz sizi tanımıyoruz, sizi inkar ediyoruz derdi. Ne inkar ediyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Ne de sizi tanımıyoruz diyor. كَفَرْنَا diyor. Biz sizi ne yapıyoruz? Biz sizin üzerinizi örtüyoruz. Sizi siliyoruz. Sizi tekfir ediyoruz manasında. Sizi ne yaptık? Sizi tekfir ettik diyor Allah Azze ve Celle. Ve bizimle sizin aranızda ne vardır? Ebedi bir düşmanlık söz konusudur. Yani tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık vardır. Şimdi burada şu altı da okuyalım. Hamed bin Atik demiş ya. Hamed bin Atik el-Necdi rahimullah şöyle der. Bu ayetteki biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzarız. Sözünde çok güzel bir nükte vardır. Allah -u Teala kendisinden başka şeylere tapan müşriklerden beri olmayı, müşriklerin taptıkları şeylerden beri olmanın öncesinde de öncesinde belirtmiştir. Çünkü birincisi ikincisinden daha önemlidir. Kişi putlardan beri olabilir ama onlara tapanlardan beri olmayabilir. Bu durumda görevi yerine getirmemiş olur. Ama müşriklerden uzaklaşırsa bu uzaklaşması onların taptıkları şeylerden de uzaklaşmayı gerektirir. Bu Allahu Teala'nın şu ayette buyurduğu gibidir. Sizden de Allah'ın dışında taktıklarınızdan da uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemle bedbaht olmam. Bu inceliğe dikkat etmek gerekir. Çünkü bu Allah-u Teala'nın düşmanlarına düşman olmanın kapısını açar. Nice insan vardır ki kendisi Allah-u Teala'ya ortak koşmaz ama müşrikleri düşman bilmez ve bütün peygamberlerin dininde olan bu emri yerine getirmediği için Müslüman da olamaz. Şimdi arkadaşlar bakın burada çok önemli bir nokta var. Yani bu ayet umde bir ayet olduğu için bir Müslümanın bu ayeti ne yapması lazım? Çok güzel hayatında benimsemesi lazım. Birinci nokta bu ayeti Allah bize örnek seçmiştir. İkinci nokta ayetin girişinde Hazreti İbrahim kavmine diyor ki biz sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden neyiz? Beliyiz diyor. Bak sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beliyiz. Yani bir insanın Müşriklerin şirkinden beri olması insanın İbrahim'in milletini tahakkuk ettirmesi için yeterli değildir. Bir insanın önce müşriklerin kendilerinden beri olması lazım. Ondan sonra müşriklerin taptıklarından beri olması lazım. Ve dikkat edin bak bu burada yazarın verdiği ayetlere bakın. Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde farklı cereyan eden olaylarda dikkat çekici bir nokta vardır ki Allah Azze ve Celle sürekli müşriklerden beri olmayı onların taptıklarından beri olmanın önünde zikreder. Müşriklerden beri olmayı onların e, taptıklarından beri olmaktan önce zikreder. Niye? Çünkü insanların veya ben Müslümanım diyen insanların yaşamış olduğu en büyük sorun budur. Yani müşriklerin taptıklarından beri olmak kolaydır. Mesela diyelim işte ben senin putlarına tapmıyorum, ben senin ibadetlerine iştirak etmiyorum demek kolaydır. Fakat insanın kendi cinsinden olan Sürekli muamele ettiği, belki işte arada evlilik bağı bulunan, anne baba kardeşlik bağı bulunan insanlara karşı dostluk ve düşmanlık itikadını uygulaması nedir? Zordur. İnsanı heva ve hevesine ağır geldiğinden dolayı, insanı sevdiklerinden ayırdığından dolayı zordur. Bundan dolayı Allah azze ve celle birinciyi, ikinciye ne yapmıştır? Takdim etmiştir. Nasıl ki tağutu inkara, Allah'a imana takdim etmiştir. Çünkü insanların çoğunun Allah'a imanda değil tağutu tekfir etmede problemi vardır. Aynı şekilde müşriklerden beri olmayı müşriklerin taptıklarından beri olmaya takdim etmişler Kuran-ı Kerim'in birçok yerinde. Niye? Çünkü çoğu insan ne yapamaz? Çoğu insanın sorunu müşriklerden, müşriklerin kendilerinden beri olmadı. Şimdi burada tabi e, şu da var aynı zamanda, müşriklerin taptıklarından beri olan müşriklerden beri olmayabilir. Fakat müşriklerden beri olan otomatikmen müşriklerin taptıklarından da beridir. Yani sen müşriklerden ayrıldığın zaman, müşriklerin kendilerini terk ettiği zaman zaten otomatikman onların taptıklarını ve onlara ibadetlerini, dinlerini de ne yapmış oluyorsun? Onların dinlerini de terk etmiş oluyorsun. allah Teala şöyle buyurur. Biz sizden... ha bundan önce, şimdi yazarın geçtiği yerden önce ikinci nokta müşrikleri tekfir etmek. Yani hani bazılarına göre biz sizi tekfir ediyoruz, biz sizi üzerinize çarpı attık, biz sizi tanımıyoruz, biz sizin üzerinize örtüyoruz. Diyor ya Hazreti İbrahim. Şimdi belki birçok insana göre bu ne değildir? Belki birçok insana göre bu e, veyahut da tekfir mesela özellikle e, insanlara göre müşriklerin yüzünü onları tekfir etmek e, edepsizliktir, aykırılıktır, aşırılıktır. Hani insanlar genelde bunu bu şekilde addederler. Oysa bu nedir? Bu peygamberlerin metodudur. Ve peygamberlerin içinden de Allah Azze ve Celle'nin bize sürekli örnek olarak tanıttığı, kendisine tabi olmamızı bize emrettiği İbrahim Aleyhisselam'ın metodudur. Yani bir başka peygamberin değil de İbrahim Aleyhisselam'ın nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın metodudur. Allah'ın Müslümanlara örnek diye sunduğu şeye aşırılık diyen insan kendi imanından şüphe etsin. Tekrar söylüyorum. Allah'ın müminlere örnek olarak sunduğu metoda aşırılık diyen bir insan, tekfircilik diyen bir insan ne yapsın? Kendi imanından, kendi dininden şüphe etsin. allah Teala şöyle buyurur. Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taktıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Burada ise buz etmekten önce düşmanlığın getirilmesine dikkat etmek gerekir. Çünkü birincisi ikincisinden daha önemlidir. İnsan müşriklere buz edebilir ama onları düşman tanımayabilir. Ancak hem düşmanlığın hem de buz etmenin mutlaka açıkça olması ve belirtilmesi zarurudur. Buğz etmek kalpte mevcut olsa bile aşağı vurulmadıkça belirtileri, belirtileri, düşmanlık ve ilişkileri kesmek ile ortaya çıkmadıkça fayda sağlamaz. Ancak bunlar ortaya çıktığında düşmanlık ve buz etmek açığa çıkmış olur. Karşılıklı dostluk ve ilişkilerin sürmesi buğzun olmadığını gösterir. Bu konuyu iyice düşünmek gerekir. Çünkü insanı birçok şüpheden kurtarır. Tamam. Şimdi burada bir de üçüncü nokta nedir arkadaşlar? Müşriklerle bizim aramızda. Ebedi bir kin ve düşmanlığın açığa çıkması. Şimdi buğuz ve düşmanlık. Buğuz insanın içinde olduğundan dolayı sadece Allah bununla yetinmiyor. Yani iç dünyada olan düşmanlık sadece Allah bununla yetinmiyor. Bu düşmanlığın aynı zamanda ne olması lazım? Dışa yansıması lazım. Peki bu düşmanlığın yani buğuzun dışa yansımasının adı nedir? Dışa yansımasının adı da düşmanlıktır. İşte bu anlattıklarımızın hepsini bir araya topladığınız zaman ikinci mertebe olan kafirlerden uzaklaşmak ve onları düşman edinmek yerine gelir. Bu nasıl olur genel olarak? Yani bu tamam teorik olarak onlardan onların Allah'ın dışına ibadet ettiklerine uzak durup onları tekfir edip onlardan ne yapmak? Onlardan e onlara kim ve buğz beslemek, düşmanlık beslemek. Bu nasıl olur mesela? Bu şöyle olur. Bir bunu onlara anlatmakla yani bu gerçekleri müşriklerin yüzüne vurup Onlara haykırmakla. iki müşriklerin üzerinde bulundukları batılı onlara zikretmekle. Üç, müşriklerle alakayı kesmekle. Mesela şirkinde ısrar eden veya Müslümanlara karşı kendi şirkini savunan, kendi şirkine davet eden insanlara, yani dil ile harbi olan insanlara karşı onlarla ilişkiyi ve onlara iyilik yapmayı ne yapmak? Kesmek. Onlarla ziyaretleşmeyi kesmek. Sadece yapılacaksa onlara davet yapılması. Bunun dışında yapılanların hepsini ne yapmak? Kesmek. Onların dini törenlerine. Mesela diyelim bizim gibi şimdi bütün müşrik toplumlar kendilerini bir önceki peygamberle nişmet ederler ya. Ve peygamberi de sapıklıkla suçlarlar ya. Bu hep böyledir. Yani müşrikler de kendilerine göre bir önceki peygamberin dinine tabidirler. Ondan dolayı müşriklerle Müslümanların arasında bazı ortak benzer ibadetler olabilir. Günümüzde olduğu gibi yani. Aynı namaz da şudur budur. Bunlardan tamamen beri olmak. Yani bunların yapıldığı alanlardan beri olmak. Onların ibadetlerine ne yapmak? Onların ibadetlerine iştirak etmemek. Mesela diyelim, tam bugünkü mescitler Mescid-i Dırar'ın hükmündedir ama diyelim ki Mescid-i Dırar hükmünde olmasa bile bugünkü mescitler. Yani Mescid-i Dırar'ın vasıflarını kendinde barındırmasa bile sırf müşrikler orada ibadet ediyorlar diye onların ibadetgahlarından ne yapmak lazım? Onların ibadetgahlarından uzaklaşmak lazım. Cenazelerine iştirak etmemek Onların cenazelerine mesela Katılmamak Onların işte e, Müslüman mezarlığına onları gömmemek Onlar gibi giyinmemek Mesela eğer imkan varsa Müslümanların kuvveti Bu noktada onlara muhalefet edebilecek Güce gelmiş derse Müslümanlar dış görüntüde onlara ne yapması Müslümanların dış görüntüde onlara Muhalefet etmesi Onların kullandıkları kelimeleri kullanmamak Mesela yani onlar diyelim günaydın Diyorsa biz hayırlı sabahlar Diyeceğiz mesela Onlar bazı yani her alanda onlara yapabileceğimiz, muhalefet edebileceğimiz her alanda onlara ne yapmaktır? Onlara muhalefet etmektir. Yoksa sadece bir teori olarak müşriklerle ilişkiyi kesmek değildir. Zaten Müslümanlar bu itikada geldiği zaman müşrikler ne derler Müslümanlar? Rahatsız olmaya başlarlar. Sürekli muhalefet. Hiçbir insan muhalifi sevmez. Mesela düşünün kendi arkadaş gruplarınızı. En sevilmeyen adam muhalif, fıtratlı adamdır her zaman. Öyle değil mi? Yani en sevilmeyen adam her zaman muhalefet eden, muhalif fıtratlı adamdır. Aynı şekilde bu insan fıtratında da vardır. Yani e, müşrikler, Müslümanlar sürekli muhalefet ettikleri zaman Müslümanlara karşına yaparlar, bir düşmanlık beslerler ve onlar zaten sizi icret etmeye zorlamaya başlarlar. Arkadaşlar ne derler? Ya seversin ya terk edersin. Bu vatan hepimizin. Ya sen ter, ya terk et. Yani ya bizim gibi yaşayacaksınız. Veya onu terk edip ne yapacaksın? Veya onu terk edip gideceksin diye. Yani ya sen mecbur kalırsın hicret etmeye veya onlar seni zorla ne yaparlar? Hicret ettirler zaten. Üçüncü aşamada nedir? Onlarla bedensel anlamda hicret etmektir. Zaten hicret ve hicretin ahkamı da ileride gelecek. Dördüncü olarak da ne yapmaktır? Dördüncü olarak da onlarla cihat etmektir. Yani ya Allah'ın bize şahadeti veya yardımı ve zaferi nasip edinceye kadar onlar ne yapmaktır? Yeryüzünden sürmektir. Dediğim gibi bu meselelerin çoğunu anlatmıştık zaten. Hicret meselesi ileride gelecek. Cihat meselesini anlatmıştık. Dostluk düşmanlığı da biraz anlatmıştık. Birazını anlattık. Biraz da ileride gelecek. Davet meselesinde ne yapmıştık? Davet meselesini de anlatmıştık.